Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı haftalar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar bir Gönül Sadası programıyla daha beraberiz. Bugün bir genç konuğumuz da var. Gençliği konuşacağımız için. Tabii. tabii. Evet. Gençliğin bir temsilcisi olarak e, tıp fakültesi öğrencisi, ikinci sınıf öğrencisi Ahmet Kerem Sayar da bizimle beraber. Hoş geldiniz Ahmet Kerem Bey. Hoş bulduk. Hocam geçtiğimiz günlerde sizinle yaptığımız bir e, televizyon programında sizin gençlikle ilgili sözleriniz çok mutlulukla karşılandı. Biz e, daha sonra sosyal medyadan sizin konuşmanızın akislerini takip ettik. Evet. E, herkes şaşırdı. Siz çünkü gençler gibi çok ümitli şeyler evet. söylediniz. Evet. İnsanlar... Gençlerle ilgili çok şikayette bulunuyorlar İşte gençlik bozuldu, şöyle oldu, böyle oldu filan gibi Fakat siz orada gençlikten yana çok ümitli olduğunuzu söylediniz Ve harikulade insanların içini umutla dolduran mesajlar verdiniz İsterseniz buradan başlayalım, hay hay başlayalım. Neden ümitle dolusunuz? Efendim şöyle ümitle doluyum Bir defa gençlik bu toplumun hayatiyetini ifade ediyor yani bir organik Organizma düşünün Evet. Sürgün vermezse dal vermezse Yaprak vermezse meyveye dönmez Gençlik e, Toplumsal Yapının hayatiyetini ifade ediyor Çünkü Meyvedir daldır sürgündür Yapraktır yeşildir bir defa bu e, Gençlik e, Saftır Temizdir Şunu hatırlıyorum Bunu geçen de bir başka toplantıda da Söyledim, rahmeti peyğen derdi ki evladım gençlerin doğası kabul olur. Niye derdim baba? Çünkü günahları azdır derdi. İhtiyarlarının doğası kabul olur derdi. Peki Hı. niye derdim ibadetleri çoktur derdi. Şimdi bu doğru mu rasyonel bakımdan hiç beni ilgi etmiyor Ama bakış açısı Hı. nasıl iyimser bakıyor haline? İyimser değil mi? Nasıl iyimser evet. bakıyor hadise? Her şeyde güzel bir yön bulabiliyor. Ve var yani. Var, tabii. Var. tabii. Çünkü yani siz, bu polyanacılık değil. Aslında değil. hayata hep bir şeyle bakma. Ee, tatlılıkla, letafetle bakma. Evet i̇şte. ve dua yerine geçiyor. Yani Hı. siz böyle söylediğiniz zaman o temenni dua yerine geçiyor. Çünkü malum sözün de canı var. E mesela beddua diyoruz değil mi? Beddua tutuyor. Hem şakta hem kapta niye? Sözün de canı var ve Allah... O sözdeki o niyazı Halk ediyor o emriyle Ben gençlere böyle bakıyorum ee, Şu enformatik Çağında bütün insanların Özellikle ama gençlerin Daha bir özellikle Dokunulmaya ihtiyacı var Sevgiye muhabbete ihtiyacı var Çocukluktan başlıyor bu Şu anda genç Ebeveynlere bir nasihat Diyebilirim artık o yaşa geldim Hı -hı. Bir nasihatım var Çocuklarıyla bizzat meşgul olsunlar. Onları bilgisayar oyununa, çizgi filme, hatta ve hatta çizgi romana, efendim İslami ahlaki hayır, o birisinin zihninde kurguladığıdır. Siz bizzat meşgul olacaksınız. Çünkü siz babasınız ve annesiniz, size o evlat ihsan edilmiş, o evlat üzerine sizin kalbinize birçok tecelliyat gelir. Siz fark etmezsiniz onu. Onunla beraber olacaksınız ve ondan mutluluk duyacaksınız. Sıkılmayacaksınız. Çocuk anlıyor sizin sıkıldığınızı. Öf bile sıkıldığınızı anlıyor. O kendine bir dünya kurmaya çalışıyor. Benim gördüğüm, anladığım budur. Ve bunun e, semeresini gördüm. Mesela çocuklarım en büyüğü 50 yaşına bir yaş kaldı. Öteki de 42 yaşında şu anda hepsi e, ve onların aileleri bizimle bulunmaktan çok mutlu oluyorlar. Niye? Çünkü bidayetten beri insanlarla meşgul olduk çocuklarla. Neden? Çünkü bizimle meşgul oldular. Bize dokundular diyorum ben şimdi. Değdiler kim? Önce anne sonra baba. Bir kitap çıkardım hayatımdan portreler diye. O ilk geliştiğimden Portakallar tamamen ailemi anlattım. Tabii dayılarınızı. Hepsi dayılarım. Eder. Hepsi Hı -hı. bize dokundular. Hepsi Hı -hı. benimle beraberdiler. Ben onların hayatının içindeydim. Onlar benim hayatımın içindeydiler. Hiçbirisi mış gibi yapmadı. Geçen e, programa girmeden önce Ahmet Amiş Efendi'den bahsediyorduk. Ahmet Amiş Efendi'nin bir sözü var diyor ki... Kimi insanlar gözü ile... Kimi insanlar sözü ile, kimi insanlar özü ile dokunurlar. Heh. Özü ile dokunanlar Evliya Allah'tandır diyor. Yani bizimkiler e, yani ciddi manada dokunma Evliya mı diye mi bilmem ama yani. E ama mi? işte onun Allah da herhalde dostu. yoğunluğu önemli. Allah dostuyla. dost tabi. Yani. Dostu, tabi. E, Sizde e, o bakımdan gençlik çok önemli çünkü biz bitiyoruz, gidiyoruz, birçok şey kaybolup gidiyor artık. Yani bu bir realite. Ama kendi değerlerimizi, kendi zevkimizi, çeşnemizi, devamlılığımızı gençlerde görünce mutlu oluyoruz. Vazifemizi yaptık diyoruz. Ha, gençlik sabit bir şey değil. Bir süre sonra onların da elinden gidecek. Hiç Kimse, Tabii. Hiç kimse garanti diye bir şey yok. Hiçbir hayat yok ki zeval bul, bulmasın. Bulmak. Hepsi daima evet. var. Onlar da bu defa kendilerinden sonraki nesli işleyecekler. Ne diyordu Hazret? Görgülü kuşlar gördüğünü işler. Böyle devam ediyor insan yani insan aya şeysi. Ee, bizim şu andaki problemimiz e, moderniteyle temas ettik. Sonra e, informatik devrimi birdenbire girdi hayatımıza 2000'den hı hı. sonra bir kaos yaşıyoruz. Bu çok önemli değil bana sorarsanız. Siz insan olarak hı hı. kendi varlığınızı, kendi benliğinizi, kendi var oluşunuzu doğru tanımlamışsanız. Ha, bu bu süreç e, Nitel bir süreç Yani keyfiyete bağlı bir süreç Kemiyete bağlı bir süreçtir Öyle anlak olur ki Belki siz genç bir insanla Bir çocukla beş dakika ilgilenirsiniz Ama o Belki beş günlük ilgini yerine geçer yani Böyle bir hadise benim gördüğüm Evet yani ben Mesela bir... şu anda e, Tekrar bu ileri yaşımda Doktora talebeleriyle de ilgilenmeye çalışıyorum, ilgileniyorum ve ee, onlar da benim bu ilgimin ne anlama geldiğini e, tabi çok güvende yaşıyorlar, çok yani kendilerini savunuyorlar çünkü çok örselenmişler bu insanlar, 40 yaş civarı bunlar yani 38-45 arası. Sonra görüyorlar ki karşılarında aksaçlı, aksakallı bir adam var ve onlara ciddi mühendis ilgileniyor, çok hoşlarına gidiyor. O çocuklar gibi. Benim de hoşuma gidiyor. Ne güzel. Örselenme var. sebepleri ne? Yeterince ilgi görmemiş olmalı. Hayır zaman. yani o herkes bir şey istemiş. Ee, bir manada isma etmiş. Yani hı hı. kapitalist çağ. Zor bir hı hı. çağ yani. Burada ayakta kalmak çok kolay değil. Ee, Tabii. Üniversite Tabii. başından işte hayata atılırken bir de mensup oldukları sosyal sınıf itibariyle muhafazakar insanlar bunlar. ...zorlanmışlar, hala da zorlanıyorlar... Ya ...ben de zorlandım yani... ...ama bütün bunlara rağmen... ...bir hayat kuruyorsunuz kendinize... ...güneş herkese gülümsüyor... ...argıvan ağacı... ...herkese açıyor... ...siz de istifade edin... Eyvallah... ...hocam... E, ...müsaade ederseniz burada genç... ...misafirimize evet, de bir e, söz verelim... Genç, huzurunda. ...genç olmak nasıl bir şey... ...illeri geri konuştuk, kusura bakmasın ya. Yani. <gülüyor> Rahat bir şekilde bize anlatsın hissiyatını. İlk program bir kusur işlersen mazur görün. Kendi adımdan anlat yani herkes adına şey yapabilecek şeyde kendimi görmüyorum. Şahit kendi adıma konuşmam gerekirse genç olmak bir nevi bir tecrübesizlik gibi geliyor bana. Her şey yeni yeni öğreniyoruz. Ben bunu kendi hayatımda çok görüyorum. Artık belli bir şey geçtikçe sanırım şey oluyor. Artık hiçbir şeyin yenisi kalmıyor. Her şeyi biraz az çok deneyimlemiş olduğunuz için. Ama tabii bizde mesela ben kendi hayatımda her gün bile bir kere deneyimlemediğim bir şey yeniden öğreniyorum. Ve tabii bunlar çok mükemmel olmuyorlar. Bilhaf da o bizde de öyle. Yani <gülüyor> herkese söylemiyoruz ama o bizde de öyle. Belki bizde frekansı daha yüksek hocam işte. Olabilir yani bu çok güzel ya. bir şey aslında. Öğrenmek gerçekten çok keyifli. Ee, ve ben şunu fark ettim. Gerçekten mesela benden yaşça büyük insanlarla kendimi kıyasladığım zaman... ...çok daha böyle geniş bir öğrenme kapasitem var... Ee, ...şimdi biraz çok da öğreniyoruz... Tabula tabii ...defter boş... Şu anda. Evet defter, defter boş. boş... ...işte bunu ziyan etmemek lazım çok belki doğru. de... Bravo. ...ama yani ben de yapıyorum bazen... ...boş işlerle hepimiz uğraşıyoruz... Evet... evet. ...bu Ahmet Kerem'in söylediği konu... ...hayatın hızı konusunda da... ...psikologların ilgisini çekmiş... Ee, şöyle bir kitap başlığı var. Yaşlandıkça hayat neden daha hızlı geçer? Ee, i̇nsan e, gençlik yaşında hayatı böyle bir sonsuz bir e, tecrübe olarak e, algılıyor. Fakat yaşlandıkça biz hayat e, çok daha hızlı akmaya başlıyor. Onun sebebini şöyle açıklıyorlar hocam. İnsan gençken her şeyi ilk defa tecrübe ettiği için oradan her seferinde bir şey öğreniyor. ...her seferinde o öğrenme tecrübesinin içine gömülüyor... ...ve zamanı daha yavaş olarak algılıyor. Fakat insan yaşlandıkça tecrübe edilmemiş, çok az şey kalıyor... ...çok şey aynı olduğu için onlar insana yaşantı derinliği vermiyor. Hızlı hızlı geçiyoruz yani onları. Birinde içine gömülürken öbüründe hiç gömülmemiş oluyoruz. Evet yani bir işi ilk defa yaparken biraz... Uzun sürer. Sonra yaparken çok kısa süre. Evet. Bende o şöyle oluyor. Mesela bir yere giderken gidiş çok uzun sürüyor. Dönüş evet. çok kısa sürüyor. Dönüş çok kısa değil <gülüyor> mi? aynı evet. yani. Evet. Algılama evet. şeyi aynı. Evet. Güzel. Zamanın izafiliği. Evet. İzafiliği. Peki gençliğin problemi olarak Ahmet Kerem e, ne görüyorsun sen şu anda? Çok kitabı konuşmana gerek yok. Burada yani do dostlar evet, arasındasın. Evet. <gülüyor> Rahat ol. <oldun>. Evet. <gülüyor> Ya, e, yine kendi adıma konuşacağım Şimdi yaşadığımız çağ itibarıyla e, Yani gerçekten bir piramit sistemi var diyebiliriz Bizden çok şey isteniyor ve e, çok mesela e, çok yoğun bir genç nüfusu var Ama e, mesela ulaşılmak istenen yer aslında dardır O yüzden hep birbirimizle yarışmak zorunda kalıyoruz Yani hayatın her şehrinde Ve sistem de hep bunun üzerine kurulduğu için Gerek işte girdiğimiz sınavlar e, lise sınavında yani gerçek bir dostluk bazen oluşmuyor diyebilirim. Çünkü yani yanınızda oturduğunuz kişi bir beş altı ay sonra sizin rakibiniz oluyor. Ee, bu çok sağlıklı değil gerçekten. Ve yani dediğim gibi sonuçta zor bir e, şey sistemde yaşıyoruz. Ve tepeye oynamamız bizden ailelerimiz tarafından hep isteniyor. Biraz yorucu olabiliyor. Aa, burada da peder bir gönderme var galiba. Yok yok yok hiç Yani <gülüyor> benim ailem da, rahattı. Daha beni serbest bıraktılar bu konuda. Ama yani ne olursa olsun. E... Ama rekabetçi bir sistem var hakikaten. Var, evet. biraz, yani biraz gençlerimizi çok yoruyoruz böyle şeylerle. Hocam marif sistemimizde şöyle bir eksiklik olduğunu ben gözlemliyorum. Mesela bir metni anlamak üzerine bir eğitim vermiyoruz. Çocuklar o kadar işte bu maalesef çok oldukları için çok sayıda öğrencimiz olduğu için... Bir eleme yapması gerekiyor devletin. Ve bu elemeyi de test sınavlarıyla yapıyor. Evet. Bu test sınavı da e, muhakemeyi çok öldüren bir şey. Evet. Yani insanların e, okudukları metni anlamalarını, anlama kabiliyetlerini, oradan muhakeme e, yürütme kabiliyetlerini ölçmeyen bir sınavımız var. Hı. Hap şeklinde bilgi e, soruyoruz. Yahut işte efendim e, matematikte işlem soruyoruz. Bu da... ...dille ünsiyetini biraz gençlerin kırıyor gibi geliyor bana. Yani bir metnin e, labirentlerinde kaybolmayı... E, ...o metni müteradif anlamlarıyla anlamayı... E, ...dil lezzeti içinde e, kaybolmayı... ...veya bedi sanatlardan uzaklaşmayı... ...yani bir resme bakarak o resimden ne anlamaları gerektiğini... ...bir hatta bakarak... Hat sanatından ne anlamaları Gerektiğini e, unutuyorlar Ve daha çok böyle yarışmacı Herkesin birbirine dirsek attığı öbürkünü rakip olarak gördüğü bir e, Sistem içinde büyüyorlar Bu da gençliğin Neşesini öldüren bir şey hocam Doğru Doğru Çok kurslar var değil mi Yani Hı. ilkokuldan başlıyor Üniversiteye kadar Üniversiteden sonra Tıp tıp tıp da TUS var değil mi Evet. Tıpta uzmanlık Tıpta sınavı. Tıpta var, diş hekimlerinde DUS var. Diş hekimliğinde uzmanlık sınavı. DUS, evet. Dus var. Evet. Böyle ama bu, bu da bu çağda böyle bir çağ. Ee, her çağ kendi verileriyle kabul etmek zorundayız. Savaşamayız çağ karşı. Ama e, bu ortam içinde acaba ne yapabiliriz? Ki yani sizin onu yaptığınızı ben çok net görüyorum. Ahmet Kerem'deki ilk intibam da odur. O da babasına benzemiş bu konularda yani gergin bir çocuk değil yani. O güzel bir şey. Ee, öyle yapın. Tabii ki yarışacağız. Ben de yarıştım. Hala da yarışıyorum. Kendimle yarışıyorum. <gülüyor> o kötü bir şey değil ama bu yarış... ...tavrıma göre yıkıcı bir yarış olmasın. Yani bu rekabet dediğimiz acımasız olmasın. Mutlaka insan yarışacak. Önce kendisiyle yarışacak. Neden? Daha iyi bir insan olmak istikametinde. Malumunuz iki günü birbirine misavi olan ziyandadır. Buygulmuştur. Bu bir hadisi şerif. Ee, ama yıkıcı, berhava edici. Çünkü bizim medeniyet tasavvurumuzda kadere teslimiyet var. Tabii ki yarışacağız. Ama verilene de evvallah diyeceğiz. O zaman çaba iş dünyamızda büyük fırtınalara koparmayacak. Tabii ki okuyoruz, okuyamazsak, uğraşıyoruz, uğraşamazsak biraz kendimize e, mühtane ediyoruz ama çok da suçlamayın kendinizi. Kaderde gelecek bir yer var. Oraya ilk gelirsiniz. E, dün bu sohbetlerin çözülmüşlerini okuyordum. Çok sık söylemişim. Rızık gelir sizi bulur demişim. Evet. Hakikaten öyle yani. Siz bir şey yaptığını zannediyorsunuz ama gelen, sizi bulan rızık, ilim de böyle bir şey Ahmet Kerem. Yani aşk da böyle bir şey. Ee, hayatın daha başındasın, sana güzel bir hayat temenni ediyorum. Yani bizim medeniyet tasavvurumuzun güzeline göre güzel bir hayat niyaz ediyorum Rabbinden Göreceksin ki bu ihtiyar, artık dede diyebilirsin yani, bu ihtiyar dedeni hatırlarsın. Gelip seni buluyor. O gözle bakarsan bulduğunu göreceksin. Sen sadece e, Rabbinden istiyorsun. Diyorsun ki Ya Rabbi işte böyle ben bir bir kulun. Yani <gülüyor> sen beni getirdin bu çağda vesaire. O bakımdan ben gençlerle çok dostum. Ben insanlarla dostum esasında. Zaten bir Müslümanın dost olmaması mümkün değil. Ha bu şunu e, e, ihtiva etmiyor. Hiç kusur görmüyoruz. Tabi ki kusur var. Ama önce kusur kendimizde var. Önce kusur kendimizde var. Kendimize bakıyoruz, görüyoruz. Bazılarını saklıyoruz. Settar ismine, izafeten. Herkesin görmesini istemiyoruz. O gözle gence baktığın zaman aman yarabbim diyorum pırıl pırıl bir adam. Ben bunu ne söyleyeyim. Ama kendine bakmazsan, kendini görmezsen, kendini idrak etmezsen kendindeki bütün suyu hali o çocuğa yüklüyorsun. Yahu günah. Yazık yani. Bize yüksel ükleselerdi gençliğimizde, çocukluğumuzda ne hale gelirdik azizim diyorum kendi kendime yani. Dün gün okurken al-nehat belemili akyoldum yıllar önce al-nehat Evet. Ne saçma sapan sorular sormuşum hocaya. Bir gün de burnu yüzünü eksitip ya balız git evladım başımdan demedi yani Hazreti yani. Sabırla selam şeyle hilmiyetle izah ederdi yani. Hmm. Şimdi bir video var. E ...Yunanlı bir yönetmen çekmiş... ...çok güzel... Ee, ...babayla oğul oturuyorlar... ...bir bahçede... Ee, ...baba birdenbire... ...bir kuş ötüşü duyuyor... ...ve birdenbire oğluna bu nedir diyor... Ee, ...oğlu şöyle... gaz okuyor, kafasına kaldırıyor... ...kuş diyor, kuş ötüşü ötüyor... Diyor. ...iki dakika sonra baba... ...bu nedir diyor... ...kuş dedim ya ya işte... ...filan diyor dakika sonra babayı bu nedir diyor yine bir kuşu düşündü yeter artık canım diyor e, canıma tak etti diyor kaç defa söyledim baba diyor yani kuş işte kuş kuş diyor filan kızıyor babaya <gülüyor> hiddetleniyor filan bekle biraz diyor baba içeri gidiyor bir e, defter getiriyor e, defterden hatıralarını okumaya başlıyor diyor ki Bugün işte 23 May e Nisan, 24 Nisan 1965. Misal. Misal. Küçük oldum, bana bahçedeki kuşun ötüşünü 28 defa üst üste sordu. <gülüyor> Her seferinde ona kuşun öttüğünü söyledim. Her seferinde sevinçle birbirimize sarıldık. Evet. Bu yirmi sekiz defa devam etti. Bunu okuyunca tabi çocuk yaptığı hatayı anlıyor ve hemen babasına <gülüyor> sarılıyor filan. Yani baba büyük bir sabırla kendi evladına o şeyi gösteriyor, o sevecenliği gösteriyor ve bunu bir oyuna da dönüştürüp her seferinde tabii sarılıyor. Fakat tabii. oğul <gülüyor> dördüncüde şey yapıyor, patlıyor. <gülüyor> ne yapsın kastı <gazete> okuyor çocuk <gülüyor> yani. O da aptal kendini. Eyvallah Sabırsızlık var mı Ahmet Kerem sizin nesilde? Elbette Daha hızlı bir nesil daha çabuk e, hareket etmeniz gerekiyor değil mi? Tabii Evet Fazla konuşmak istemiyorsun bu konuda herhalde Yani e, siz konuşunca ben daha çok öğreniyorum <gülüyor> Yok sen <gülüyor> konuşunca da ben öğreniyorum onu çok konuş yani Peki sence problemleri ne? Mesela senin arkadaşlarınla falan konuştuğun zaman sizin yaygın olarak hissettiğiniz sorunlar ne? Yani e, şundan bahsedebilirim. Toplumun değer yargısıyla e, ya da mesela, mesela bizim bazı hobilerimiz ya da yaptığımız uğraşlar çok değer görmüyor. Mesela e, bu azıcık önceki konuya gelecek biraz belki ama. Mesela bir arkadaşım var sanatla ilgileniyor, kendi çapında. Minyatür yapıyor çok güzel e, bir başka bir arkadaşım var şiir yazıyor. Bu insanlar hep hayatlarında e, mesela gittikleri liselerde e, öne çıkamamışlar bu yaptığı şeylerde ve hor görülmüşler. Onlardan hep belli kalıplarda başarılar istenmiş. Hmm. Ve bu insanlar bunun dışındaki şeyleri bir nevi bir ayıp olarak üstlerinde şey yapmışlar. E, bu bence çok büyük bir problem. Yani e, bir sürü insan böyle heba oluyor diyebilirim. Bir sürü e, nitelikli insan bu şeylerini doğru. saklamak bu, zorunda çok, kalıyor. Bu çok doğru bu söylediği şey. Ya ben de kendi mesela okuduğumuz şeylerin mesela ben tarihi severim. Ee, mesela bazen giderdim böyle tarih konuşmak için hocalarımıza yani derlerdi ki işte bunla niye ilgileniyorsun canım işte şu sınavımız var ona bak vesaire. Yani maalesef e, bazı şeylerin e, gerektiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. Yani tek tek tip bir şey oluyor e, isteniyor bizden tek tip bir başarı ya şu kriterlere uyarsan başarılısın. ...ama başka bir şey gösteriyorsan... ...başka bir başarı türü olduğu çok idrak edilemiyor. Yani mesela o arkadaşımın... ...yaptığı sanat eserleri çok güzel... ...ama mesela bunun... ...yani ben aynı lisedeydik... ...çok hiç teveccüh görmedi hocalar tarafından... ...ya da mesela... E, ...ve kırıldı yani... ...biraz şevki kırıldı, biraz zor dönemler yaşadı... ...şimdi yapıyor bu işini, icra ediyor bunu... ...ama bilmiyorum ben bunun... ...yani biraz daha bu konuların... ...üzerinde durulmasının çok faydalı olacağını... ...düşünüyorum. Çünkü... Gerçekten çok büyük hazineler de var yani benim arkadaşlarımla gördüğümde şeyde Tabii. gördüğümde. Harabat ehlini hor görmez akir. Neydi hocam? Defineye malik viraneler yani, var. Evet. Valla e, yani bu çok kadim bir mesele. Sümer yazıtlarında gençlik bozuldu diye şikayet olduğundan bahsedilir. <gülüyor> Hep, hep her nesil yeni nesillerden evet, şikayet evet. ediyor. Bu insanlığın kadim bir meselesi. O derim şöyle yaşlılar gençlik zamanlarını hatırlayıp o zamanla dönemiyorlar. Bak diyorlar gençliği batıralım yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, o mümkün değil yani. Evet. evet. Yani aslında e, gençlerin şu anda mahrum kaldığı şeylerden bir tanesi hocam. E, daha tecrübeli amcalarıyla dedeleriyle bir araya az gelmeleri Evet büyük şehirlerde bu zor büyük oluyor. şehirlerde bu zor bu zor oluyor Yani inanın bana o kadar büyük bir tecrübe ki şimdi sözel tarih diye bir şey e, çıktı bir disiplin çıktı mesela e, yaşamışlığı bol tabi anlatacak hikayeleri olan e, insanların e, gençler tarafından sık sık ziyaret edilmesi Hı -hı. lazım Onlardan hikaye almaları böyle lazım. Böyle mekanların oluşturulması lazım. Eskiden mahalle kahveleri böyleydi. Tabii. Mesela benim ucundan yetiştiğim Bayezid'deki Marmara <gülüyor> Kıraathanesi böyle bir yerdi. <gülüyor> Orada bir takım insanları dinleyebilirdiniz. Şimdi evine gitmek zor. Ev müsait olur olmaz vesaire. <gülüyor> Ama onlar mesela belli zamanda oraya çıkarlar. Halikası olur. En Önce en dışta oturursunuz. Sonra yavaş yavaş iç yaka doğru... sızmağa başlarsınız... ...bakarsınız ki en ön halakadasınız... ...vesaire. Orada o imkan... ...oluyordu. Yani bu... E, ...60'lı yıllar, 70'li yıllar... ...yani Beyazıt'ın... Küllük kahvesi. Küllük, küllüğe ben yetişmedim. Marmara. Küllük bozulmuş, ondan sonra... ...Marmara'ya yetiştim. Evet. Küllük... ...bozuldu, yani yıkıldığı zaman... ...çocuktum, onu hatırlıyorum. Ama... ...Marmara'ya yetiştim. E, şimdi o da kalmadı... E, ...tarihi yarımadı zaten... Turizme teslim olmuş vaziyette. Daha eskiden tekkeler de aynı işi görüyorlar. Hmm. Tekkelere her zaman müritler gitmiyor. Müritler gidiyor. Bir de muhipler gidiyorlar. Muhip seven de malum hmm. demek. diniyorlar. Yani ne oluyor, ne bitiyor. Ve beraber yaşıyorlar. Yani bir ritüeli. Hmm. Yemek yiyor, namaz kılıyor, zikre katılıyor, sohbete katılıyor, oturuyor, çay içiyor, kahve içiyor vesaire. Hmm. Bir uslubu, bir usulü orada görüyorlar. Şimdi bu imkan ortadan kalktı Efendim işte görsel medya var İnsan başka bir şey Görsel medya programlanmıştır Orada zuhurat veya sunuhat olmaz Görsel medya birisi bir şey çizmiştir size Bir şablon Onu kaydetmiştir o statiktir Halbuki sohbet dediğimiz hadise Her an yeni açılımlara sahne olabiliyor hı hı. ...dolayısıyla böyle bir hadise... ...bunu tekrar... ...kafe kültürü bunun yerine geçmedi... ...orada ayrışma var... ...sosyal ayrışma var... ...o ayrı bir hadise... ...ama... ...sanki bu... ...Üsküdar'daki... ...nev mekan vesaire... ...biraz buna imkan veriyor gibi görünüyor ama... ...bir geleneği oluşmadığını yani. ...çok daha yeni yani... ...bir de böyle mekanların... ...biraz şükuniyete ihtiyacı var çok gürültü olursa sohbet olmaz malum ee, ama deneyeceğiz yeni bir süreçten geçiyor Türkiye ee, bu bir realite ve ben her realitenin ol emriyle olduğuna inanırım olma derse olmaz bir Müslüman olarak ee, dolayısıyla bir biçim bulacağız inşallah e, diye düşünüyorum ama e, şimdi mesela torunlarım var biri büyük diğerleri küçük onlara bakıyorum Büyük kaç yaşında hocam? 23. 23, 23 yaşında işte üniversiteyi bitiriyor bu sene. Hı hı. Şöyle böyle bayağı bir adam. Birçok işimizi hallediyor. filan yani. Küçükler işte bu sene biri ilkokula başlayacak. ve Bir tanesi daha işte yeni konuşuyor falan. Aşağıdan geliyorlar. E, cenab Allah yepyeni bir nesil yolladı. Pırıl pırıl insanlar. Babaları annelerine yani çocuklarıma ve gelinlenme diyor ki buyurun. Size emanet yetiştirin. Ben uzaktan bakıyorum. Çok hoş bir şey yani. Tabii, tabii. tabii. Ee, böyle, e, hayata negatif baktığınız zaman hiçbir şey yapamazsınız. Ve o e, eleştiri oku önce sizi deler. Siz de ne dersiniz ki bu sizi sahne zaman kusura bakmayın. Yani. Estağfurullah. Ne ki siz hı. ben karşıdaki adamı eleştiriyim hayır. Önce o ok sizi deler. O, o nazar. Hı hı. O adam ilk algılar veya algılamaz o hiç önemli değil. Ama o sizin içinizde bir ukde olarak oturur. Böyle işte otuzlu yaşta bir noktasına geldik. Mustafa abi var bizim Fethi abi'nin sekreteriydi. İngilizce hocam Mustafa Seçkin hakim bir adam yani. Mustafa Seçkin hoca Arapça hocası değil mi? Evet çok tanır ve severiz. O başkymet ederiz tabii. Ben ondan İngilizce dersi aldım. Ee, ben İngilizce ders verdiğini bilmiyordum oğlum, Mustafa abinin. Poliglot bir adamdır o. Evet. Müthiş müthiş. Tabii. Yani ona benim ona ithaf edilmiş bir şiirim vardır. Mi? Tabii tabii. İşte ben böyle konuşuyorum da öle oğlum dedi bu kızdığı zaman eski şey razı konuşur. Öle oğlum bırak bu entelektüel okalağını dedi. <gülüyor> Herkese bir şey dokunduruyorum ben. Evet. ...ülü oğlum bırak dedi bana... <gülüyor> ...buna bir şey olmaz dedi bundan falan... ...çok doğru... ...çok doğru yani... ...o bakımdan... E, ...bizi öyle yetiştirmişler... ...sonra fark ediyoruz... ...yani... ...ikaz tabii ki var, terbiye var... ...ama kırıcı, incitici... ...eleştiri... ...şimdi... E, ...cumaları Atikval diye çıkıyorum ben... ...çok güzel... ...yakında bir İmam Hatip Ortaokulu var... Hı hı. ...caminin şadırvanı... ...mak sureleri, içi, miçi... ...öndeki üç beş saf, gürültüsüz... ...inliyor. Ee, Hoca Efendi... Fekade, hakim bir adam yani bilge. Cemaati... ...öyle böyle alıştırdı bu gürültüye. Patırdı. de kat farklı susuyorlar sadece. <gülüyor> Hutbede de konuşuyorlar. Varsın konuşsunlar. Ama ne tatlılar. Bir görseniz ya. Yani. Bir cıvıltı getiriyorlar. Zayıfı var, yani. şişmanı var... Yani henüz daha akıl bali olmamışlar ama cıvıl cıvıl yani ortalık aptes alıyorlar, sular yay yani her tarafa yayılıyor. Çocuk bu ya yani, bu çağın çocuğu. Tabi iki dakika salladı, şeyde fazla susuyorlar. O kızın. <gülüyor> onun dışında konuşuyorlar. Evet. Böyle bir hoş bir şey yani. Zamanla, zamanla, zamanla Hı. sabırla zamanla. Tabi. Yani onu hiç unutmamamız evet. lazım. Türkiye kapitalizmle tanıştı 80'lerden sonra ciddi manada. Hı hı. Sanayi devrimiyle ciddi manada tanıştı. Ondan evvelkiler yapaydı yani. Devletin verdiği kadardı. Hı hı. Devlet banaları kısınca iş bitiyordu. Ama Merhum ile beraber benim görüşüm bu. Sonra 2000'den sonra da enformatik devrimiyle tanıştı. Hı hı. Bu ciddi travmalar bunlar. Yine iyi atlatıyoruz evelallah. Bir de size şunu söyleyeyim genç dostum. Herkes kendi noktayı nazarından konuşur. Buna Emanuel Kant da dahildir yani. Hani var ya büyük üstad. Aristoteles de dahildir. O bakımdan hiç kendinizi küçümsemeyin. Bana göre falan. Tabii size göre olacak bu iş. Bir matematikte bana göre olmaz. Fizikte bile bana göre olur. Matematikte olmaz. O bakımdan çok rahat edin. Herkes konuşur ama... ...onu birisine istinad ettirir... ...filancıya bilmem kime göre der... ...kim işte Maksit Maks'a Marx göre der... ...öteki filancıya göre der... ...siz de Müslümanca konuşuyorsunuz... ...siz de Cenab-ı Allah'a göre konuşuyorsunuz... ...içinize geleni söyleyin... ...yani hiç ondan endişe etmeyin... ...koskoca profesörler profesörlerde... ...kendilerine göre konuşamayız... ...ondan endişe etmeyin... ...mühim olan nereye referans verdiğinizdir... ...yani... E, ...dayandığınız değer hükümleri... Nereden zuhur ediyor? Bu dünya böyle bir dünya, zıtlar dünyası. Hiçbir zaman bu dünyada tek renk yok. Levin muhteşem bir dünya. Her renk var, İnsanlarda da her renk var. Her mizaç var, her tandans var. Böyle yakatılmış bu dünya. Evet, dünyanın renklerini e, sevelim, hürmet edelim. ...kendi içimize o renklerden... ...taşıyalım, Eyvallah. zenginleşelim onlarla... ...tabi, tabii tabii. ...bir ara mesela... E, ...çocuklar... E, ...camiye girsin mi girmesin mi tartışması olmuştu... ...bazı... E, ...tutucu insanlar... ...işte çok gürültü yapılıyor, böyle şey mi olur... ...filan e, demişlerdi... ...halbuki... ...camiyi hayatın içine çekiyor... ...yani o çocuk tabii. sesleri... ...o cıvıltı... E, yani bir yandan hayat akıyor orada bir yandan da ibadet ediliyor. Ee, o ses de Allah'ın yarattığı seslerden bir ses yani. Tabii. Ee, ben böyle tutuculuklara hiç yer olmadığını düşünüyorum. O çocuk yarın büyüyecek. Tabii. Senin safına gelecek. Tabii. Sen dört da yatacaksın. O çocuk senin er kişinin yeteneği namazına duracak. Bu kadar bahsetti. Nereye gitsin peki camiye gitmesinde? Tabii. Yani cami hayatın içinde zaten hayatımız hep ibadet değil mi? Ritüel belli vakitlerde yaptığımız bir şey ama hayatın bütünüyle bir Müslümanın ibadet olması lazım. Siz o çocuğa örnek olacaksınız. Cami adabını yavaş yavaş öğrenecek. Yavaş yavaş hızlı değil. Tediric çok önemli. Bakın 23 senede bir hayat kuruluyor Medine-i Münevvere'de. Pardon yani 10 senesi. 13 Mekke, 10 Medine hı hı. Total 23 sene Teddiç var Ebraf bir şey yok, ani tak diye bir şey yok İnsan böyle ya. intibak edemeyiz aksi halde Hava 10 derece soğuyunca Bak çok basit bir şey 12 derece Ekim ayında soğuyunca hep hasta oluyoruz Niye? Tedrici geçmedi çünkü Bünye alışamıyor Tabii En basit evet. Hocam dinimize sağlık Yok, ee, teşekkür ederiz Ahmet Kerem son olarak söyleyeceğiniz birkaç mutlaka lakırdı var mı mutlaka olacak yani evet. ee, yani lütfen <gülüyor> sizden bir temel bir temeniler kısmını rica edelim ee, Öncelikle ben gerçekten çok keyif aldım bu programdan çok da şey öğrendim. Ee, Şeyin e, önemini fark ettim mesela meşhur bir laf vardır ya e, galiba Platon söylüyordu bunu şey diyor e, bu gençlerdeki enerji bizde olsa diyor gen, gençler e, bizdeki akıl da gençlerde olsa diyor zaten bu dünya diyor e, <gülüyor> abat olurdu diyor yani işte belki de biz gençler olarak e, bir nevi bu yani bizden daha tecrübe olarak... E, Zengin insanların yanında biraz daha zaman geçirerek bir şeyler öğrenerek bu e, Platon'un temennisini biraz bir nevi gerçekleştirebilirsek ne hoş olur. Ne Sonuçta oldum. yaşlılar gençliğe dönemiyor ama biz yaşlıların tecrübesini alabilecek e, kudretteysiz. Hadi bakalım inşallah. Yani. inşallah. İnşallah. Evet birbirimizden öğrenmemiz lazım. Bizim de gençlerden öğrenmemiz lazım tabii, hocam. Tabii tabii tabii. tabii. Bir e, birkaç ay önce aileyle ilgili bir sempozyuma katılmıştım. Ee, orada bir yabancı konuşmacı çok enteresan bir cümle söyledi. Öyle bir zamandayız ki dedi şu anda e, çok hızlı ilerliyor her şey. Yaşlıların gençlerden öğrenmesi lazım dedi. Doğru. Çünkü bir sürü yenilik e, teknoloji anlamında evet. toplumsal anlamda evet. zuhur ediyor. Biz intibak edemiyoruz onlara gençler daha hızlı intibak evet. ediyor. Oturup onlardan bunları öğrenmemiz evet. lazım dedi. Evet. En azından bu hayat akarken savrulup yok olmamak için gençlerin advisor'ına muhtaçız. Evet. Nasihatına. Eyvallah. Çünkü hayat hı. onlara göre akıyor. Y yeni şeyler geldi. Hı hı. Ben bilemiyorum. Bilmek enerjim de yok. Ondan ne diyorsa nasihatını tutuyorum, rahat ediyorum o zaman. Evet. <gülüyor> Sen gitmediyorlar, gitmiyorum. Hakikaten de doğru yapmışım yani sonra anlıyorum. Yani. Eyvallah. Evet. Karşılıklı birbirimizden öğreneceğimiz bir çağdayız. Bugün de Gönül Sadası'nın sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, kıymetli hocam Saadettin Ökten, ben Deniz Kemal Sayar. Ve bugün bir genç misafirimiz vardı. Ahmet Kerem Sayar bize katıldı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Hayırlı bir hafta diliyoruz sizlere.